Suretul Hac Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey insanlar Ey insanlar Rabbinizden sakının çünkü kıyametin zelzelesi pek büyük Korkunç bir şeydir. onu göreceğiniz gün her evziren kadın evzirdiği yavrusunu unutur ve her hamile kadın karnındaki çocuğu düşürür o gün insanları sarhoşlar gibi yalpalarken görürsün halbuki onlar sarhoş kimseler değildir fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ <مَّرِيدٍ> bazısı Allah hakkında bilgisizce mücadele eder ve her inatçı şeytana uyar. كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ O'nun, o şeytanın hakkında gerçekten şöyle yazılmıştır: Her kim bunu dost edinirse, artık şüphesiz ki o kendisini dalalete düşürür ve onu alevli ateşin azabına götürür. Ya ayyuhannasu in kuntum fi 'aybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum -in fa inna khalaqnakum min turabin thumma nutfatan thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبنغوا أشدكم ومنكم من يجب يَتَوَفَّى مِنكُم مَّن يُرَدُّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضٍ لَّكَي لَا يَعْلَمَ لَكَي لَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عَيْنَيَّ شيئا وترى هامدة فَإِذَا Ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından,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 iç açıcı bitkiler verir. İşte bu yaratılış şüphesiz ki Allah'ın gerçekten hak olması ve muhakkak ki ölüleri O'nun diriltmesi ve şüphe yok ki O'nun her şeye hakkıyla gücü yetmesindendir. <gülüyor> Muhakkak ki kıyamet gelicidir. Onda şüphe yoktur. Ve elbette Allah kabirlerde bulunan kimseleri bildicektir. O <gülüyor> İnsanlardan bazısı ne bir bilgi, ne bir yol gösteren, ne de aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah yolundan saptırmak için kibirinden yanını büküp çevirerek Allah hakkında mücadele eder. Ona dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü ise ona. ...o yakıcı azabı tattıracağız. O zaman ona şöyle denir. Bu, senin ellerinin takdim ettiği... ...senin işlediğin günahlar yüzündendir. Şüphesiz ki Allah zulümkar değildir. insanlardan bazısı da Allah'a bir kenardan şüphe içinde kulluk eder. Artık ona bir iyilik isabet ederse onunla mutmain olur. Fakat ona bir kötülük isabet ederse yüzüstü döner, dinden çıkar. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte o apacık hüsran budur. ya, durun ya, durun ya. Allah'ı bırakıp kendisine ne bir zararı dokunan ne de kendisine bir fayda veren şeylere yalvarır. İşte o haktan uzak olan dalalet budur. <gülüyor> Hem zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. O yalvardığı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Allah Allah ma Muhakkak ki Allah İman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Ne kâne ve kim Allah'ın dünyada ve ahirette ona peygamberlerine asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa o halde göğe evinin tavanına bir sebep ip uzatsın. Sonra onu boğazına geçirerek nefsini kessin de baksın. Bu hilesi öfkelenmekte olduğu şeyi Allah'ın peygambere yardımını hiç gidirebilecek. İşte onu... Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah hikmetine binaen kendi lütfundan diledine hidayet verir. İnnellezîne âmenû vellezîne İman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'ler, yıldızlara ve meleklere tapanlar, Hristiyanlar, mecusiler, ateşe tapanlar ve Allah'a şirk koşanlar var ya, şüphesiz ki Allah kıyamet günü bunların arasını hükmederek ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla şahittir. E <Sessizlik> lem Allah yasud lehu ve Görmedin mi şüphesiz Allah o Rabbinizdir ki göklerde olan ve yerde bulunan herkes güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar yeryüzünde harekette olan bütün canlılar ile insanlardan birçoğu ona secde eder. Onlardan birçok kimse de vardır ki azap üzerine hak olmuştur. Ve Allah kimi alçaltırsa artık onu yükseltecek kimse yoktur muhakkak ki Allah ne dilerse yapar